Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun enerji görüşmelerinde BP'nin yol açtığı felakete karşılık tazminat ödemesi yapması fikrine karşı çıkılması üzerine, Körfez'de perişan olan karides avcılarından Diane Wilson kendi üstüne petrol dökerek yaptığı protesto nedeniyle tutuklandı. Diane Wilson kendisi gibi pek çok karides avcısının hayatlarının mahvolduğu Teksas'tan gelmiş. Wilson şunları söyledi. Benim adım Diane Wilson. Körfez'de 4. nesil bir karides avcısıyım. BP felaketi ile benim toplumumun yok olduğunu görüyorum ve bu beni çileden çıkarıyor. Bir yandan da Senatör Lisa Murkowski gibi seçilmiş temsilcilerin bu felaketin yasal olarak sorumlusu olan BP'nin ödeme yapmasını engellediğini görüyorum. Murkowski, BP'nin mali sorumluluğunu 75 milyon dolar gibi zavallı bir düzeyde tutmak istiyor. Bu kadarı fazla. Ne cüretle insan eliyle yaratılmış felaketin harap ettiği Amerika halkı yerine bu kadar petrol şirketlerinden yana olabilir. Wilson yıllardır körfez kirliliğine karşı mücadele veriyor. Makul olmayan kadın, karides avcıları, politikacılar ve çevreyi kirletenler adlı kitabında petrol ve kimya şirketlerinde karşı yıllardır yaptığı mücadeleyi anlatıyor. Wilson ısrarla tek şey söylüyor. Petrol şirketleri havayı, suyu ve doğal hayatı yok ediyor ve hükümetler buna izin veriyor. Murkowski gibi politikacılar büyük petrol şirketlerinin kampanya parası alıp onlarla işbirliği yapıyor. Bu artık durmalı, devam edemez. Aman petrol, canım petrol zamanı çoktan geçti. ABD'deki Kaliforniya Bilim Akademisi'nde Plastik Yüzyıl adlı ilginç bir çalışma sergileniyor. Sanatçı Sarah Cornfield, deniz biyoloğu Wallace J. Nichols, Stuart Candy ve Jack Dunnagon tarafından hazırlanan bu çalışmada 2030 yılına geldiğimizde içme sularımızın geldiği durum gözler önüne seriliyor. Sergide üzerlerinde 1910, 1960, 2010 ve 2030 yılları için ayrı ayrı su bidonları var. Her birinin içindeki plastik çöp oranı da farklı. Yıllar ilerledikçe doğal olarak su içinde yüzen çöp miktarı da artıyor. Sergiyi gezenler susadıklarında içinde çöplerin yüzdüğü bu su bidonları dışında fazla bir seçeneğe de sahip değiller. Plastik Yüzyıl adlı bu çalışma için çalışan internet sayfasında plastiğin günlük hayatta kullanılmaya başlandığı yıllarda yani 1910'larda tüm dünyada 60 milyon ton plastik üretildiğine dikkat çekiyor ve ekliyor. Bugün bu rakam... 6 milyar tona çıktı. 2030'a gelindiğinde bu sayının en az 2 katına çıkacağı düşünülüyor. Küresel iklim değişikliğinin etkilerine en çarpıcı kanıtlardan biri 3 kıtada yani Avrupa, Afrika ve Avustralya'da yapılan araştırmanın sonuçlarıyla geldi. Alanında bir ilk olan araştırmaya göre son 10 yılda farklı yılan türlerinin sayısında alarm verici düzeyde azalma tespit edildi. Uzmanlar bu sonuçlardan yola çıkılarak dünyada tüm sürüngen türlerinin azalmış olabileceğiyle ilgili endişelerinin arttığını söylüyorlar. Araştırmacılar çalışmayı, coğrafi izolasyon yöntemiyle birbirleriyle çiftleşmelerine izin verilmemesine rağmen 8 yılan türünde de benzer bir azalma görülmesi endişe verici, bu da iklim değişikliğinin etkili olduğunu düşündürüyor diye açıklıyor. Azalmada rol oynayan başka faktörler de var şüphesiz. En önemlileri doğal yaşam alanlarını kaybetmeleri, kirlilik, hastalık. Ve yiyecek veya ticaret için aşırı derecede öldürülmeleri. Uzmanlara göre yılanların sayısında böyle bir azalma olması ekosistemde ciddi sonuçlar doğmasına neden olacak. Önceden yapılan çalışmalar Akdeniz Havzası gibi bazı bölgelerde belli türlerde azalma olduğunu gösteriyordu. Yeni çalışma tropik bölgelerdeki yılanların da tehlikede olduğunun kanıtı. Azalma oranları kıtaya ve yılanların cinsiyetine göre değişiyor. Örneğin dışı yılanlar erkek yılanlara göre daha hızlı bir şekilde yok oluyor. Yine aynı şekilde hareketsiz bir şekilde yatıp av bekleyen yılanların sayısı da aktif bir şekilde av arayanlardan daha süratli azalıyor. Dünyanın değişik noktalarında kısa sürede azalması iklim değişikliği sorununa işaret ediyor. Türkiye'ye gelecek olursak Greenpeace'in Rusya ile Türk hükümeti arasında imzalanan nükleer santral anlaşmasından sonra başlattığı internet eylemi ikinci haftasında. Binlerce internet eylemcisi nükleer.greenpeace.org sayfasında bulunan ve milletvekillerine bu kirli ve pahalı anlaşmaya hayır demeye çağıran mektuba katılıyorum dedi. Katılımcıların sayısı her geçen gün artıyor. İnternet eylemcilerinin aklına gönderdikleri mektupların yerine ulaşıp ulaşmadığı sorusu takılıyor olabilir. Merak etmesinler mektuplar yerine ulaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamaya çok kısa bir süre kaldı. Şimdi daha fazla e-posta yollamanın tam zamanı tüm arkadaşlarınızı geleceğimiz için hareket geçmeye çağırabilirsiniz. Nükleer santrallere karşı imza kampanyasında şu anda 150 bin kişi olmak üzere milletvekillerine ise şu ana kadar binlerce e-posta gönderildi. Daha temiz bir Türkiye için milletvekillerine e-posta göndermemiş herkes nükleer.greenpeace.org adresine girerek bu e-postaları gönderebilir. Yeşil ve barış dolu bir gelecek için...